Bismillahirrabbilalemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fetih suresinin dördüncü ayet-i kerimesinde kaldık. Rabbimizin büyük bir ikramından, sekinetin indirilmesinden bahsediliyor bu ayet-i kerimede. Tabi mekanı biliyorsunuz Hudeybiye'deyiz. Ee, orada e, kalpleri büyük bir e, heyecan içinde olan panik demeyeyim sahabeye panik yakıştırmamak için e, kalpleri büyük bir heyecan içinde olan e, belirsizlikle karşı karşıya olan yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasına itimat etmişler e, o kadar itimat etmişler ki kesin biz Mekke'ye gireceğiz ve e, işte umreyi yapacağız diye düşünmüşler e, fakat engellenmişler ee, ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de müşriklerle öyle bir anlaşma yapıyor ki e, bu da onlar için yani sahabe için söylüyorum büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ee, o heyecan o endişe o belirsizlik o hani e, özellikle Arap karakterini o günkü Arap karakterini e, biliyorsanız e, yani o e, taviz vermek asla kabul edemeyecekleri bir şey gururlarına aykırı yani onlara göre e, Dolayısıyla bütün bunlarla yüzleşen ve büyük bir endişe içinde Hatta imamlarına yönelik bir endişe içinde olan e, sahabeye e, Cenab-ı Hakk'ın sekineti indirişinden bahseden bölümdeyiz. Tabii biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. Bize e, geçmişi anlatmak için sadece indirilmedi. Buradaki kıssalar neredeyse Kur'an'ın üçte birini e, kadar tutan e, bütün kıssalar ve o kıssalara yönelik e, ayetler günümüze de ve bizden sonraki çağlara da e, çok önemli e, çok önemli kelimesi artık o kadar tekrarlandı ki önemlisi, önemi ifade etmiyor. Hayır diyelim, mesajlar aktaran e, bir kitap. Dolayısıyla biz şimdi buradan kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız. E, son ders tabii ki tekrar etmeyeceğim. Tam ortada kaldık ayetin tefsirinde. Ayet-i kerimemiz şöyle başlıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezi enzele sekine tefi'lubil mu'minin. Allah öyle Allah'tır ki, o Allah'tır ki müminlerin kalplerine sekineti indirdi. Buradan sonra neredeyse işte e, üç ayet devam ediyor. E, bu sekinetin indirilmesindeki amacı anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani niçin o sekineti indirdi? Sekinet inince ne olur? Bir kalp e, o halecan denilen sekinetin zıttı halecandır. Yani kalp çarpıntısı. Ne olacak? Endişe. Geleceğe yönelik endişe, kaygı, anksiyete işte ne derseniz deyin. Bunların gidip kalbin böyle tam yatışmış hali, e, olandan razı olacak olana da hazır olmak. Yani olandan razı olmak, olacak olana da hazır olmak. Bu olacak olan ikiye ayrılır biliyorsunuz. Bir bizim yaptıklarımızın sonucu olarak olacak olanlar vardır. Onlara hazır olmak yani elimizden geleni yapmak hedeflerimize ulaşmak için işte belirlediğimiz programa uymak için elimizden geleni yapmak bir de bizim elimizde olmayan kısmı vardır takdir ilahi o kısma da razı olmamız gerekiyor bana sorarsanız insanoğlunun günümüz insanının diyecektim ama bence bu ezeli ve ebedi bir şey insanoğlunun o e, tatminsizlikleri, işte çırpınışları, hatta mutsuzluklarının büyük kısmı e, bu rızayı e, içselleştirememesi. Yani e, itikadi olarak sorduğunuzda sen Allah'tan razı değil misin? Allah'ın sana takdir ettiği şeyden razı değil misin? diye sorduğumuzda hepimiz birbirimize tabii ki eyvallah deriz. Ama hayatı yaşarken o kontrol alanımızın dışında olan yani bizim gücümüzün yetmeyeceği konulardaki takdirlere böyle e, <gülüyor> bu rahatlıkla teslim olamayabiliriz. İşte sekinet indiğinde arkadaşlar yani Allah bir insana sekinet nasip ettiğinde bunlarla barışık bir halet ruhiyeye ulaşıyor. Fakat el biliyorsunuz dirayet tefsiridir. El tefsiri. Rivayet tefsiri değildir. Ne demek bu? Dirayet tefsiri yani kendi kavrayışıyla kendi akli anlayışıyla çağının ulaştığı bilgiye de dayanarak tefsir eder dirayet tefsiri Kur'an-ı Kerim'e elbette rivayete dayanır kaçınılmaz olarak çünkü tefsirde en muteber söz kimindir arkadaşlar o, o sözle ilk muhatap olanındır bunu hiçbir zaman unutmayalım yani dini ilimlerde arkadaşlar en muteber söz en eski sözdür bunu kaçırıyoruz bazen çağın insanı olarak. Çünkü diğer ilimlerle kıyaslıyoruz. Mesela psikolojide sizi işte Freud'un yöntemiyle mi birisinin tedavi etmesini istersiniz yoksa en yeni yöntemlerle işte tıpta hakeza mühendislikte hakeza diğer bütün bilimlerde beslenmede hakeza tabi bazen geçmişe dönüp onlardan e, faydalanırız zaten bütün gelişmelerde öyle yapılır ama en son bilgiye en çok muteber itibar ederiz e, dini ilimlerde ise arkadaşlar o ayetlerin muhatabı olan peygamberin onlar nasıl anlamışlar nasıl uygulamışlar nasıl yorumlamışlar peygamberimize bu ayetler sorulduğunda o nasıl açıklamış buna dayan bir akli yorum arkadaşlar çizgi dışıdır bunu unutmayın yani onu ancak bir e, şey olarak kabul ederiz yani ne deniyor onun bir egzersiz biz bir düşünme egzersizi e, olarak kabul ederiz asla nihai söz nihai e, hüküm olarak kabul etmeyiz e, çünkü e, o çerçevesi çizilmiş peygamber ve sahabesi tarafından e, uygulanmak suretiyle anlaşılmak ve uygulanmak suretiyle çerçevesi çizilmiş olan e, sınırların dışına taşmıştır e, muhtemelen rivayeti dikkate almayan yorumlar Evet neyse böyle bir usule de temas ettikten sonra Elmalı'nın dirayet tefsiri olduğunu da hatırlatmış olduk. En son ne diyordu arkadaşlar? Şurası çok önemli. Şu cümleyi ben tekrar e, okuyayım burada. Diyor ki yani sekinetin e, meydana gelmesi arkadaşlar e, gayptan olmaz. Bakın ne diyor? Zevkten yani muayeneden olur. Yani insanın kalbi ne zaman yatışır? Ne zaman içindeki tartışmalar biter, ne zaman o içindeki sorgulamalar, kaygılar sona erer, gözüyle bir şeyi gördüğü zaman, bizzat gözlemlediği zaman bütün soruları, bütün tartışmaları biter diyor. Ve buna bir örnek veriyordu. Mesela bir insanın yarın yiyeceği varsa... Onu hatta ben de biraz detaylandırmışım bir önceki e, oturumda. Yarın yiyeceği nafakası hazırsa yani ilacını alacak parası var, doktora gidecek parası var, işte evde ne yiyecek var, işte hazır bunlar varsa e, kalbinde o günün vereceği ızdırap gider ve bir sükunet hasıl olur. Yani ne yapacağı belli, ne kadar harcayacağı belli ve bunun karşılığı var. Nafakasını milkinde husulünü yani kendi elinde temlik o nafakaya sahip olma anlamında yani bir muayene görmektedir. İşte cüzdanında para var kartında limit var her neyse yani ve malzemeler var evinde yemeğini hazırlayacak işte her neyse ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte nezdinde iman bu derece hükmü tahtında hasıl olmuş ise o kişi sekinet sahibidir yani yarın yiyeceğim dolabımda var, elimde var cüzdanımda var nasıl yarın hakkındaki endişelerimden kurtulursam ben kıyamet ve sonrasıyla ilgili inancım da bu kadar gözümle görmüş gibi e, kesinse o zaman onda sekinet hasıl olur diyor. şimdi buradan buna güncel örnekler verelim arkadaşlar mesela yani aklıma ilk geleni söylüyorum e, günümüzde e, biliyorsunuz ee, ne yazık ki yani bazıları kabul etmese de bence e, yukarılar fazla yukarılarda kaldıkları için onu göremiyorlar diye düşünüyorum. E, günlük hayatta çok sayıda örneğiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar yavaş yavaş yani e, dinden uzaklaşıyorlar. Dini yaşayanlar da aslında dinden uzaklaşıyorlar. Yani ruhundan uzaklaşıyorlar, ritüellerinden uzaklaşıyorlar, e, o geleneği terk ediyorlar. Yavaş yavaş yani bu hiçbir dönüşüm böyle hızla bir gecede bir günde olmuyor. Şimdi bu dinden uzaklaşan veyahut da terk eden diyelim kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çok çeşitli gerekçeleri var. Bana göre insan sayısınca gerekçe var. Kimininki psikolojik, kimininki sosyolojik, kimininki ekonomik, kimininki düşünsel, felsefi. En az onlar bana göre. Bir tanesine örnek vereceğim ben şimdi. Mesela diyorlar ki özellikle yaşı daha genç olanlar yani hazlara mani oluyor. Bu kadar tabii açık ve net bir şekilde söylemiyorlar. Onu böyle çok güzel e, paketliyorlar yani anlatırken. Hazlara mani oluyor. Yani özellikle tesettür, işte namaz gibi hani böyle çok görünür e, kulluk göstergeleri e, bizim dünyadan haz almamıza, keyif almamıza, her yerde bulunmamıza, efendim her e, herkes gibi bizim de bütün o e, dünya nimetlerinden, İstifade etmemize engel oluyor, bizi sınırlıyor. Ee, i̇şte niye sınırlıyor hatta falan böyle şeyler söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu neyle ilgilidir? Yani çok basitleyerek, basitleştirerek anlatıyorum, farkındayım. Bu bir kusurdur ama şu anda ben sadece konumla ilgili bir örnek veriyorum. Yani asıl konumuz o değil. Asıl konuda konuşurken daha detaylı onu konuşmak lazım. Ee, neden kaynaklanıyor bu arkadaşlar arkadaşlar? Benim kanaatimi söylüyorum, katılmayabilirsiniz. Eh, ahireti gözüyle görmüş gibi inanamamaktan kaynaklanıyor. Ve ahireti çok uzak, çok uzak görmekten kaynaklanıyor. Eh, hazları ertelemek diyor. Buna e, psikoloji. Ben ilk okuduğumda doktor Scott Peck'in bir kitabında okumuştum. Az Seçilen Yol diye bir kitabında. İşte şimdi günümüzde bu çok çok yazılıyor, çiziliyor. En son işte Büyük Çulhan bahsediyor kitaplarında. Arkadaşlar e, ve şey seküler psikoloji de bunun altını çok çiziyor. Çünkü hazları ertelemeyi beceremezseniz arkadaşlar dünyada da bir ilerleme kat, edemiyorsun, kat edemiyorsunuz. Yani dünya ölçülerinde. Akademik başarı, sosyal başarı, e, ne bileyim işte ticari başarı vesaire bunları yapabilmeniz için hazlarınızı sınırlayabilmeniz, kontrol altında tutabilmeniz ve bazen ertelemeniz gerekiyor. E, bunu mesela din, dini konularda bunu yapmamızı sağlayan şey ahiret inancıdır. Bakın Siyer ve Sahabe hayatını okuyun. Bu hafta sonu bir vesileyle Siyer'i baştan sona kadar okudum. Yani bir e, yani birkaç bir haftadır diyelim. Son bir haftadır. Tekrar bütün o manzara gözümün önünde canlandı. Böyle hızlı okuyuşların bu faydası vardır arkadaşlar. Çok güzel fotoğraf çekersiniz. Yani o dönemin fotoğrafı böyle netleşir zihninizde. <gülüyor> Detaylara e, giremeseniz bile bu genel resmi çok iyi e, görürsünüz. Kur'an-ı Kerim mealini de böyle ara sıra yılda bir kere falan çok hızlı okumanızı tavsiye ederim. Şöyle bir 15 günde bitecek şekilde. O zaman Allah ne istiyor? Neyi öne çıkarıyor? Çok net görürsünüz. Yani o tekrarları, o altı çizilen konuları çok net görürsünüz. Sahabede de böyledir. Yani o savaşları nasıl yaptılar? O hicreti nasıl yaptılar? Düzenlerini nasıl bozdular? Dünyadaki düzenlerini? Yani son derece keyifli, hayatlı olan insanlar Musab bin Umeyr gibi nasıl oldu da e, o böyle yamalıklar içinde yarı aç yarı tok hayatlara razı oldular o konforu nasıl terk edebildiler bu bir tek motivasyonları var arkadaşlar size söylüyorum gençler bugün bana dün de bir genç sordu yani motivasyonumuz ne olacak bir tek motivasyonumuz var bizim ahiret işte orada gözümüzle görmüş gibi inanamadığımız zaman o ahiretteki hedefler bugünkü sınırları belirlememize yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Yeterli olmayınca da kalbimiz hep böyle ikisi arasında gidip geliyor. Ne ahiretten vazgeçebiliyoruz ne dünyadan vazge vazgeçmek demeyelim de dünyayı sınırlayabiliyoruz. İşte e, sonuna kadar yaşamak istiyoruz vesaire. E, Acizane benim kanaatim arkadaşlar e, dinden uzaklaşmanın, ee, istersek bunu yani illa hemen tesettürü çıkarmak falan şeklinde düşünmeyelim. O en son aşama aslında. Onun öncesinde yavaş yavaş bütün o dini, az önce söylediğim gibi e, davranışlardan, dinin ahlakından, dinin bakış açısından uzaklaşıyoruz önce. Bunun da göstergesi benim kanaatime göre e, bir Müslümanla iki saat konuştuğunuzda tek bir kez bile Allah, ahiret ve peygamber isminin geçmemesidir. İşte bu sekülerleşme, bu dünyevileşme, bu... <gülüyor> Hazları şimdi burada, her şeyi şimdi burada yaşama isteğinin temelinde de arkadaşlar ahirete yakini imanımızın e, azalmış olması, kaybol, kaybolmuş olması, çok belirsizleşmesi e, aynen Yahudilerde olduğu gibi. Ne diyor tekrar oraya dönelim, eğer insan imanın hükmü altında ayan, Kendisine münazaa ediyorsa sek, onda sekinet hasıl olmamıştır. Yani ee, inanıyor ama gördükleri ona aykırı, inancına aykırı ve içinde bunlar çelişiyorsa ...bunlar içinde böyle çarpışıyorsa onda sekinet hasıl olmamıştır, sekinet gerçekleşmemiştir. Yani mesela işte Bedir Harbi'nde yanılmıyorsam Uhud'da olabilir, şimdi yanlış olmasın, hızlı okuyunca da böyle oluyor işte... Ee, sahabeden biri peygamber efendimiz Müslümanları çarpışmaya teşvik edecek e, müjdeler veriyor işte cenneti anlatıyor şehitler için hazırlanan makamları anlatıyor ee, sahabeden biri diyor ki ya Resulallah bu anlattığın mertebelere ulaşmak için şunların beni öldürmesi mi gerekiyor yani şehadeti tarif ediyor şunların beni öldürmesi, öldürmesi durumunda mı ben bu mertebelere ulaşacağım evet diyor peygamberimiz bundan kolay ne var ya Resulallah diyor sarığının arasına böyle hurmalar koymuş acıkınca yerim savaşta hani takatsiz kalmayayım diye bunları yiyecek kadar vakte gerek yok diyor çıkarıyor hurmaları oradan atıyor ve giriyor düşmanın içine artık ne kadarsa 3-5 kişiyi hakladıktan sonra kendisi de şehit oluyor işte bunu yapabilmeniz için geride kalanları düşünmüyor hesap yapmıyor ya işte mesela şimdi bizim hesaplarımız arkadaşlar ya canım yani Allah'ın dinine tek hizmet şehit olmak yoluyla mı işte sen de çalışın. Sen de hizmet edersin, sen de işte büyük iş adamı olursun, büyük alim olursun, o şekilde hizmet edersin falan diyoruz değil mi birbirimize? E, çünkü içimizde e, o inançla buradaki cazibe çekişiyor arkadaşlar. Bir de tabii buna başka sebep, psikolojik faktörler de ekleniyor. Mesela korkaklık gibi, e, mert olamamak gibi, e, sözünün eri, imanının e, imanı neyi gerektiriyorsa onu yapabilecek güçte. Bir karakterinin olmayışı gibi hani canınızı yakmak istemiyorum ama e, bu da bir vaka yani bir gerçeklik. Peki e, ha bir şey söyleyeyim Musab bin Umeyr'i anmışken e, çok etkileyici bir hadis-i şerif okudum arkadaşlar. İşte bu yüzden e, olmuyoruz biz yani. E, çok da hani karamsar konuşmak istemiyorum ama şöyle diyelim nerede düştüğümüzü bilirsek Nasıl kalkacağımızı da bilebiliriz. Hani düştüğümüz yer neresi, bizim ayağımız nerede takılıyor onu bilirsek belki o engeli bertaraf edebiliriz. O açıdan bu düşüşleri konuşmak kıymetlidir eğer bir sonuç böyle bir aktif bir sonuç meydana getiriyorsa. Peygamber Efendimiz bir gün Musab bin Umeyr'i böyle uzaktan görüyor Medine'de. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz zannedilerek şehit edildi. Musab bin Umeyr 20 küsur yaşlarındaydı o sırada. Demek ki Uhud Savaşı öncesi. Musab bin Umeyr'i uzaktan görüyor. Böyle yamalıklı, üstü başı bir, bir elbise var üstünde ama hani biraz perişan görünüyor. Ve Peygamberimiz onun Mekke'deki halini bildiği için neyse biraz şey yapalım, sakinleşelim, zekinet dileyelim Rabbimden. Mekke'de de çok varlıklı bir ailenin çocuğu. Annesi var babası yok. Annesi çok düşkün oğluna ve e, o kadar giyinirmiş ki arkadaşlar ayakkabısının bağına kadar böyle üstüyle uyumlu olmasını istermiş. E, çok da yakışıklıymış işte peygamberimiz zannedilerek öldürülüyor. E, Böyle sokaktan geçerken kadınlar kızlar böyle camlara, cam artık var mıydın kapılara diyelim çıkarlarmış onu görmek için. Yani böyle hem yakışıklı hem çok şık hem çok asil bir ailenin çocuğu. Peygamber Efendimiz onu o vaziyette görünce böyle gözleri yaşarıyor. Diyor ki şu Mekke'nin işte bu kadar güzel giyinen çocuğuna bakın diyor ne durumda diyor. Sonra bunun tabii Allah için, peygamber için, iman için olduğunu biliyor. Başka hiçbir sebep yok yani Musab'ın o hayatı tercih etmesinde. Bugün yani biz sahabeyi görseydik deli derdik onlara arkadaşlar. Bunlar meczuplar, bunlar deliler derdik. Bak bunu unutmayın ve bu daha tabiun döneminde söylenmiş bir sözdür. Yanılmıyorsam bu Sufi, ilk sufilerden neydi adı? isimler gidiyor artık yaşlanıyoruz ee, Hassan ee, neyse ee, ona soruyorlar sahabe nasıl sahabeyi bize tarif etsene diye ee, çünkü peygamber efendimizin döneminde hani o sahabeyi görmüş ondan ee, yani peygamberimizi görmemiş ama sahabeyle tanışmış kendinden sonraki kuşaktan birisi ona soruyor sahabeyi bize tanıtsana diye diyor ki e, siz onları görseydiniz bunlar deli derdiniz onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değil derdi. Tebe-i tebe Tabi'in dönemi için yani peygamberimizden sonraki üçüncü kuşak için söylüyor bunu. Biz de yani o sahabeyi görseydik yok yavrum yani bunlar gibi yapamayız işte gençlerimizi falan uyarırdık. Aman bunlara dikkatli olun bunlar çok aşırıya kaçıyor falan derdi ki muhtemelen yani Allah'a sınıyoruz. Onun için Allah bizi böyle onlardan uzak yarattı İmanımızı koruyoruz o sayede. Şimdi peygamber efendimiz böyle görünce Musab bin Umeyr'e diyor ki bir öyle bir gün gelecek ki diyor siz diyor sabah bir kıyafet, akşam bir kıyafet giyeceksiniz. E, sofraya oturduğunuzda sahanların biri gelecek, biri gidecek diyor. O gün sizin haliniz nasıl olacak diyor. Yanındakiler diyorlar ki ya Resulallah bu bizim için çok iyi olur muhtemelen. Çünkü e, dünya gailesinden kurtuluruz. Kendimizi daha çok ibadete, daha çok hizmete, daha çok hani dine veririz. Çünkü dünya şeyi taşımayız e, endişesi diyorlar. Diyor ki hayır vallahi o sizin için hayırlı olmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Yani bunları sekinetle birleştirin arkadaşlar. Bir tane işimiz ters gittiği zaman yani ben bunun örneklerini gördüm bakın e, farazi konuşmuyorum hayattan e, konuşuyorum size. Yani diyor ki ben diyor mesela bu, bunu duydu benim kulaklarım arkadaşlar. Ben diyor dini hayata başladım işte namaza başladım oruca başladım e, hacca gittim şu kadar şeyler iyilikler yaptım ama hiçbir işim rast gitmedi diyor. Ee, hemen bekliyor yani burada bekliyor karşılığını tam tersi olur biliyor musunuz arkadaşlar aranızda vardır bunu tecrübe edenler ee, tam tersi olur aslında yani namaza başladığınızda işte dine başla dini hayata başladığınızda işler ters gider bazen denenirsiniz yani bunun için mi yapıyorsunuz Peki, yani çok sahih bir rivayet size söyleyeyim bir gün peygamber efendimize bir adam geliyor diyor ki ya Resulallah seni çok seviyorum. O da diyor ki ne söylediğine dikkat et diyor. Adam bir düşünüyor yani çok seviyorum ya Resulallah diyor. Hani gerçek bu kalbim böyle. <gülüyor> ee, ondan sonra e, peygamber efendimiz tekrar ne söylediğine dikkat et diyor. E, üç kere bu tekrarlanınca peygamber efendimiz diyor ki o zaman fakirliğe hazır ol. Beni sevene fakirlik selin dereye ulaşmasından daha çabuk ulaşır diyor. Yani işte sahabeyi o ilk dönemdeki yaşananları bilin. Bu şu demek değil, burada fakirlik edebiyatı, fakirliğe güzellemeler yapmıyorum. Ee, yani Müslümansan perişan olacaksın anlamında değil ama Müslüman e, karşılığını hemen bu dünyada görmek için hareket etmez. Dini hususlarda bilhassa. Yani ben tabii ki ticari bir yatırım yapmışsam hani makul bir kar elde etmek isterim. Burası kar getirmiyorsa bu işten uzaklaşmam gerekir. Yoksa iflas edeceğim. Değil mi? Yani onu söylemiyorum. Dünyevi işlerimizi söylemiyorum. Allah için yaptığımız şeylerden dünyevi karşılıklar beklemeyi ve bunu hemen beklemeyi söylüyorum. Bu hani din arkadaşlar dünyamızda Ayağımızın kaymaması, dünya işlerinde ayağımızın kaymaması, haddi aşmamak, kimse birbirimize zulmetmemek için gelmiştir. Ahiretimizde de mertebemizin yükselmesi için gelmiştir. Mertebenin yükselmesi her zaman bir miktar acı gerektirir arkadaşlar. İstisnaları vardır ama onlar adı üzerinde istisnadır. Hangi konuda olursa olsun, mesela sizin fit olmanız acı gerektirir. Yemeyeceksiniz. Egzersiz yapacaksın. Sağlıklı olmanız acı gerektirir. Şu dokunuyor uzak duracaksın. Keyif verici maddelerden uzak duracaksın veya neyse. Yani bir düşünün sizin tekamülünüz yani maddi manevi tekamülünüz, gelişiminiz, yükselişiniz için gerekli olan bir şey söyleyin bana içinde nefse aykırı hiçbir şey yok. Böyle bir şey var mı? Şimdi gençler mesela işte bilirsiniz ya da ilk ergenlik yıllarında hemen böyle müzikle uğraşmaya heves ederler. Kimi bir gitar alır, kimi bir kanun alır dünya görüşüne göre. E her evde böyle bir gardırobun üstüne kaldırılmış enstrüman vardır. Niye? Çünkü arkadaşlar zanneder ki eline alacak, tıngırdatmaya başlayacak ve hemen güzel melodiler çıkacak o aletten zanneder. Onun ne kadar acı gerektirdiğini, ne kadar egzersiz gerektirdiğini ne kadar çaba ve disiplin gerektirdiğini bir gün bile atlasa geri gideceğini böyle sanatlarda böyledir e, hesap etmez zanneder ki böyle alıyorlar böyle böyle yapıyorlar ve hemen güzel melodiler çıkıyor zanneder dolayısıyla hele hele konu ahiret olduğunda ahiretteki makamlar mertebeler olduğunda e, arkadaşlar e, dünyevi bir fedakarlıkla alakalıdır bu yani kural böyledir ee, ama ben ahireti istemiyorum, ahiretle ilgili bir hedefim yok, bari böyle dürüst olun olalım yani. Allah korusun böyle demeyin de, hani karşımdaki muhatap için söylüyorum bunu. Yani ben hem ahireti istiyorum, tabii ki orada da cenneti istiyorum, Allah'a çok yakın olmak istiyorum. Ama bunu e, gerek, onun şartlarına riayet etmeden yapmak istiyorum. Yani ben kilo almak istemiyorum ama her şeyi yemek istiyorum. İşte egzersiz yapmak istemiyorum ama gitarda virtüöz olmak istiyorum veya ne bileyim çok iyi çalmak istiyorum yani bunun gibi bir şey anlatabildim mi bilmiyorum. İşte sizin bizim dini konularda arkadaşlar. Sekinete ulaşabilmemiz için yani yapsak mı yapmasak mı yaşasak mı yaşamasak mı bıraksak mı bırakmasak mı e, işte bu namazı kılayım mı kılmayayım mı yani bu gitgellerden kurtulabilmemiz için onun yolunu söylüyor şu anda Allah'ım Hamdiyazır merhum. Gözümüzle görmüş gibi ahirete inanmamız lazım. E, ben anahtarın dindarlığın anahtarının ahirete ne kadar inandığımız ve ne kadar öncelediğimizle ilgili olduğu kanaatindeyim. Önceliklerimiz konusunda ciddi samimi, dürüst bir sıralama yapın, ahiret nerede? İşte bütün her şey ona bağlı yani dini anlamda ki her şey ona bağlı. Ee, Hz. Ali'nin inancına, e, onun tarif ettiği o inanca ulaşmayı diliyorum hepiniz için. Hz. Ali diyor ki, cenneti ve cehennemi gördüğümde bugünkünden daha çok iman etmiş olmayacağım diyor. Ee, peki şu da bilinmeli ki kalplerin ittisaf ettiği meani. Şimdi burada önemli bir şey söylüyor arkadaşlar. Bu da aslında üzerinde çok çadırılması gereken bir şey. Ee, ama hani biz işaret edip geçelim. Çünkü konudan uzaklaşıyoruz. Kalplerin ittisaf ettiği meani yani kalbinizin vasıfları. Kalbinizde sekinet mi var? İşte panik mi var? Kaygı mı var? Huzur mu var? Kalplerin vasıflandığı manalar. Yani sıfatları bazen allah Teala onların kullarından dilediği kimselerin nefislerinde husulüne hariçten bir alamet de yapar. Yani bazen insanlar e, nesnel bir şeyle yani dışarı nesnel derken neyi kastediyorum? Somut. E, somut bir şeyle bu sekinete ulaşırlar bazı insanlar veyahut da sekinete ulaştıklarında somut bir göstergesi olur. Bugünlerde biraz vakit buldukça yani ben de vakit için sizden dua bekliyorum. Vakit bereketi için. Biraz Yunk okuyorum. Onun anıların Anılar Düşler diye bir kitabı var. Şimdi üçüncü kelimesini hatırlayamadım. Biyografi, bir nevi biyografi kendisiyle yapılmış röportajlardan oluşuyor. Orada kendi çocukluk yıllarında arkadaşlar çok kaygılı bir çocuk. Çünkü yaşıtlarıyla uyum sağlayamıyor. Ve hep böyle dışarıda kalıyor. O dışarıda kalmamak için kendinden vazgeçtiği yerler var. Çünkü bazı özelliklerinizden vazgeçmezseniz toplum sizi içine almıyor. Kendiniz, kendisine benzetmek istiyor toplum sizi. E, şunu da unutmayın ama kendisine benzetince de saygı duymuyor. Yani Jung mesela bütün o özelliklerinden vazgeçseydi ve yetişkinlik çağına onları taşıyamasaydı Jung olmayacaktı. Sıradan bir işte e, nerede Avusturya'da yaşadı galiba sıradan bir e, Avusturya vatandaşı olarak Bitirecekti hayatını ve biz onu bilmeyecektik. Böyle bir acımasızlığı var yani toplumun. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar kendilerine benzemeyen işte gözlüklüyü dışlarlar, uzun boylu dışlarlar biliyorsunuz bunu. Zorbalık yaparlar onlara, kendilerinden farklı olanlara. Özürlü olanlara çok acımasız davranabilirler. İşte hayvanlara çok eziyet edebilirler. Çocuklarda bu şeyi görebilirsiniz. Sineklerin Tanrısı romanını 50. sayfadan sonra okuyamamıştım mesela ben. Orada işte o çocuk ruhunun o kadar da aslında çok saf, masum, tertemiz falan olmadığını, o kötü tarafımızın da orada aynı berraklıkla olduğunu gösteren bir roman. Her neyse işte o Jung kendi çocukluğunda böyle bir minik heykel gibi bir şey yapıyor kendisine bir adam ve onu evinde tavan arasına saklıyor işte ne zaman onu hatırlasa sakinleşiyor. Böyle o paniğinden, o kaygısından, o işte dışta kalmanın e, verdiği endişeden kurtulmak için hep böyle o adamla irtibat kuruyor yani. Hatta bunu daha sonra ilkel toplumların e, inançlarında işte o e, nasıl diyeyim putların... Diyeyim <gülüyor> bizim tabirimizle, onlara bunu verdiğini söylüyor, değil mi? Putunun karşısına geçiyor, işte ondan onun kendisini koruyacağına inanıyor falan hani somut gözüyle gördüğü bir sekinet vesilesi efendim e, nitekim Beni İsrail'in tabutunda böyle bir sekine konulmuştu. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. İşte Cenab-ı Hak onlara bir sandık indirmiş Hazreti Musa'ya. O sandığın içinde Tevrat var. Biliyorsunuz Tevrat somut bir nesne olarak indirildi. Yani yazılı elle tutulan bir e, kitap olarak indirildi. Onu her yere götürürlermiş. Çünkü o sandık ve içindeki o Tevrat e, yanlarında olduğu sürece kendilerinden emin olurlar. Gittik yaptıkları işin doğruluğundan emin olurlar. Allah'ın kendilerine yardım edeceğinden emin olurlarmış teberrük diyoruz ya biz buna bugün teberrüken işte e, bir şeyleri yanında taşımak gibi ihtilaflı olan tafsiline burada lüzum yok diyor kabut meselesinin o suretin bir halinden veya bir hareketinden nusret manası anlayarak kalpleri onu görünce sükunet bulurdu yani o sandığın bir şeklinden veya işte siz, siz yapmayın da yani birisi işte kendisini sakinleştirmek için bir işaret arıyor dış dünyada bir işaret arıyor o işaret somut bir işareti gördüğünde ha başaracağım demek ki böyle bir şey gördüm falan diyor buna Tefeül diyoruz biliyorsunuz. Yeri gelince bunları daha detaylı açıklarız. Kalpleri onu görünce sekinet bulurdu ve alamet olan o surete de sekinet denilmişti. Fakat, şimdi burası, burası önemli arkadaşlar, malum olan sekinenin yani burada bahsedilen, Müslümanlar için bahsedilen sekinenin, e, bir dakika. kaldığım yeri kaybettim. Arkadaşlar. Ha, malum olan Sekine'nin mahalle yeri ancak kalptir. Müslümanlar için. Allah Teala bu ümmet için sekinetin husulüne kendilerinin haricinden bir alamet yapmamıştır. Bir defa bu İslam'ın evrenselliğini gösterir bana göre arkadaşlar. Yani bir e, somut bir nesne var o neredeyse işte o topluma huzur iniyor. O toplumun imanı kuvvetli oluyor falan. Bu çok sınırlı bir şey yani. Değil mi? Kaç kişi yanında o nesneyi taşıyabilir? E, böyle bir şey yok. Mesela düşünün yeryüzü bize mescit kılındı arkadaşlar. Her yerde namaz kılabiliyoruz. Her yerde. Seccade bile gerekmiyor. Yani seccade biraz bizim evhamlarımızla alakalıdır. Biraz psikolojik faydası var bir sınır çizdiği için. Ama Gazali mesela halının üzerine seccade sermeyi israf olarak görür. Yani orada halı var zaten ve necis bir şey yok hani üstünde. Niye seccade seviyorsun? E, seccadeye bile ihtiyaç yoktur. Her yer temiz olduğunda kani olduğumuz, zannı galiple kani olduğumuz her yer bizim için mescittir. Her yer Allah'ın arzı. E tabii arz mukaddes vardır, işte mukaddes makamlar, mevkiler vardır. Bunlar da bellidir. Yani yeryüzünde üç mescit için seyahat edilir diyor Peygamber Efendimiz onun dışındakiler hepsi birbirinin aynıdır diyor dolayısıyla müminin kalbinden başka bir alamet yoktur bu ümmetin sekinesi Beni İsrail'de olduğu gibi hariçten ten bir deliyle muhtaç olmaksızın bizzat kendi nefsinde kendine delildir sekinetin mebdeyi anlaşıldıktan sonra kendisine gelin yani sekinet nasıl başlar demişti gözünle görmüş gibi kani olacaksın efendim Kendisi nedir sekinetin? Sekinet şol emirdir ki yani öyle bir iştir ki nefis onunla kendisine edilen vaade veya kendisinde hasıl olan matluba sükunet bulur. Yani allah Teala bir şey vaat ediyor, e, peygamber bir şey vaat ediyor, şu şu şu şekilde yaşarsan cennetliksin diyor. İşte şöyle davranırsan Allah affeder diyor, İyiliklerden, şey kötülüklerden sonra bir iyilik yüzlerce ifade var, binlerce ifade var ayet ve hadislerde bu doğrultuda. Ben aklıma gelenleri söyleyeyim. Mesela diyor ki işte kötü, bir kötülük yaptıktan sonra bir iyilik yaparsan o iyilik o kötülüğü imha eder diyor. Şimdi buna kesinlikle kani olacaksın. Ve bir kötülük yaptığın zaman sonradan pişman olduğunda yapacağın birkaç şey var belli. Tevbe edeceksin, kul hakkıysa helalleşeceksin, arkasından bir iyilik yapacaksın. Sadaka mı veriyorsun işte bir başka ona yönelik bir iyilik mi yapıyorsun? Eee yaptın hala ben onu nasıl yaptım diye orada takılıp kalırsan tekamül edemeyeceksin. Yükselemeyeceksin. Tabii ki tevbeye her durumda devam ediyoruz. Çünkü her an biz bilip bilmediğimiz nice nice hatalar yapıyoruz. İşte dolayısıyla din sana bunu söylüyorsa... Yani bir kötülük yaptığında arkasından hemen iyilik yap. Mesela beni çok etkiler Ali İmran suresinde takva sahiplerinin anlatıldığı bir bölüm var. Orada diyor ki onlar bir kötülük yaptıklarında hemen arkasından tevbe istiğfar ederler diyor. Ya takva sahibi değil miydi bunlar yani bunlar da mı kötülük yapıyor? Yapabilir bakın yani insan takva sahibi olsa da bir günah işleyebilir. Diğerlerinden farkı nedir? Savunmaz Hatasını savunmaz hemen fark eder çünkü kriterleri bozulmamıştır kafası daha sağlamdır yani kafadan kastım imanın kriterlerini söylüyorum. Yaptığının yanlış olduğunu hemen anlar tevbe eder özür diler insanlarla ilgili ise ve kendini düzeltir. Dolayısıyla Allah böyle diyorsa böyledir yani anlatabildim mi? Dışarıdan başka bir delil, başka bir alamet, beni affettiğine dair bir alamet. Ya Cenab-ı Hakk'ın bazen söylüyorum arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın affetmekle ilgili kaç tane ismi var bakın. Tevvap, Gafur, Gaffar, Gafir, efendim e, Afuv yani aklıma ilk gelenler. Yani bu kadar bir tane değil bakın kaç tane ismi var. Özellikle Gaffar ismini anlatırken Esma-i Hüsna derler ki bu e, kökten yani Gafera kökünden üç tane ismi var Cenab-ı Hak. Gafir, Gafur, Gaffar. Gafir mutlak manada affeden demek. Bir nüans yok yani orada. Affedir, Allah affeder. Gafur ne kadar çok çeşitli günah işleseniz de Allah affeder. Gaffar bir günahı ne kadar çok kere yapsanız da Allah affeder. Yani bu kadar vurguluyor Cenab-ı Hak affedeceğini. Şimdi hala sen tevbe edip o defteri kapatıp yeni bir sayfa açtıktan sonra neden hala e, kuşku içindesin, evham içindesin ve kendini yükseltecek işlere odaklanamıyorsun? Hala oraya takılıp kalıyorsun. Niye? Çünkü o konuda sekinete ulaşmadığın için. İşte hala dışarıdan bir alamet yani ne olacak? hani bir şey görmek bir şey duymak istiyor birisinin ona onu söylemesini istiyor bu biraz bizim zihnen ve kalben acizane kanaatim yani büyük konuşmak istemiyorum ama e çocuk kaldığımızın göstergesidir arkadaşlar yani insanlık tarihine baktığımızda yet insanlığın yetişkinlik dönemi İslam'dır çocukluk döneminde böyle söyle işte beni affettin mi beni seviyor musun falan bu çocukluk da dönemin davranışlarıdır Yetişkin insan, nasıl diyelim, kendi duygularıyla, kendi kalbiyle bilir diğer insanların veya diğer dünyanın kendisine dair düşüncelerini. Anlatabildim mi? Burayı bilmiyorum. Şöyle diyorlar sufiler, belli bir isim de vardır da şu anda hatırlamıyorum. Diyorlar ki Allah katındaki... Ee, hani Allah'ın seni ne kadar sevdiğini ya da ne kadar hani ne, ne düşünüyor senin için hani bunu merak ediyorsan sen Allah için ne düşündüğüne bak sen ne düşünüyorsun onun için, senin için ne kadar önemli, ne kadar seviyorsun, ne kadar dikkate alıyorsun ee, bununla ilgili çok ifadeler var mesela Peygamber Efendimiz diyor ki e, kul Allah'ı andığı zaman Allah da okulu kulu anar eğer yalnız bir yerdeyse Allah da onu yalnız olarak anar. Eğer birilerinin içinde Allah'ı andıysa, Allah'tan bahsettiyse Allah da onu o topluluktan daha kıymetli bir topluluğun içinde anar, zikreder diyor. Yani Allah senin için ne düşünüyor, ne biliyor, sen onun için ne yaptığına bağlı. Bu aslında bütün insanlarla ilişkilerimizde de böyle Evet, buna sekine yahut sekînet denilmesi şunun içindir ki bu hasıl olunca nefsin diğer diğer cihete olan esintilerini keser atar. Yani demin dedi ki o arada kalmışlık, kılsan mı kılmasan mı, yapsan mı yapmasan mı, bu yaşta hacca gitsem mi işte cihat mı edeyim ama şöyle mi yapayım? Yani bu arada kalmışlıkları o gidip gelmeyi keser atar. Bu kesip atma ifadesi tesadüfi değil. Nitekim bıçağa Sikin denilmiştir. Sikin bakın sekene kökünden geliyor. Kestiği için. Onunla sahibinin kesecek şeyleri kesmesinden dolayıdır. Ve bu lafız sükundan müştak, oradan türetilmiştir. Sükün ise hareketin zıttı olan sübuttur. Sabitleşiyorsun artık. Yani tercihini yapıyorsun, hedefini belirliyorsun, artık diğer ihtimalleri eliyorsun. Hareket bir nakildir. Bir yerden bir yere gitmedir. Sekinet ise nefsin mutmain olduğu şey üzere sübut verir ki velevse hareket olsun. İşte sekinetin hakikati budur. Yani hedefinin belli olması, kanaatinin kesin olması ve senin artık diğer ihtimalleri elemiş olman. Ve bu ancak bir mütalaa veya müşahededen olabilir bu sebeple müminlerin yani bu sekinet de böyle ilahi bir lütuf bir mucize olarak inmez senin zihnini bütün o ihtimalleri ve o, o içerideki alıp vermeler kuşkular sorgulamalar vesaireden geçmen gerekir bir kanaate varman gerekir ee, böyle sırf yani ilahi bir lütuf diye düşünmeyin bu sebeple müminlerin üzerine iner çünkü mümin nedir arkadaşlar Emine yani iman kelimesi emniyetle aynı kökten yani güvenle mümin Allah'a ve Peygamber'e güvenen kişidir. Ne kadar güvendiğimize kendimizin bakmamız lazım. Yani Allah söylüyorsa doğrudur, Peygamber söylüyorsa doğrudur diyebilen kişidir ve müminlerin üzerine iner inmesiyle onları bulundukları iman mertebesinden Gayba iman mertebesinden muayene makamına onları nakleder. Yani gözüyle görme, gözlem, gözüyle görmüş gibi inanır artık. Ve bana sorarsanız yani Gazeliler bize bu konuda çağımızdan en müthiş örnektir. Ne kadar anekdot bulabiliyorsanız, İzleyin, gözlemleyin. Tabii çok dayanamıyor kalbimiz onları izlemeye ama biraz akli olarak yani bu insan nasıl bunu söylüyor, bu insan bu ortamda nasıl böyle düşünebiliyor diye bir bakın arkadaşlar. Ve böyle uyan ile yani göz, gözlemlemekle imanlarını katlar. Bunu da niçin yapar? Bu niçin yaptığı meselesiyle ile ilgili peş peşe açıklamalar gelecek arkadaşlar. Orada kalalım. E, niçin liyed hulu imanım liyed davo imanım mır ile beraber imanlarını artırsın diye yapar e, işte onların cennetlik olmaları için yapar e, işte müşriklere azap olsun diye yapar yani Allah'ın sekineti indirmesinin sonuçları bir insan sekinete ulaşırsa onun sonuçları ne olur onu bir dahaki oturumda konuşuruz Allah'a emanet olun hepinize. Canlı gönülden başta kendime e, Rabbimizin sekinetinden indirmesini temenni ediyorum.